Allah'a selamu alayken ve rahmetullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi nhamdhu ve nasta'inu ve nasta'ifru ve nawaitu billahi min şururi anfusina ve min seyyati amalina. Ma yehdihi Allah, falamudillah. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا أبده ورسوله أما بعد فيعبد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسون صدق الله العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم: "أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ Bakara Suresi 275. ayetin bir bölümünü okudum. Mal olarak riba yani faiz yiyen kimseler tıpkı şeytan çarpmış kimseler gibi çarpılmış olarak kalkarlar. Onların bu hali alışveriş yani ticaret faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah ticareti helal kıldı. Ribayı faize ise haram kıldı. Evet, sevgili kardeşler, geçen hafta faiz konusunu gündeme getirmeye çalışmış ve bu hafta onun devamı mahiyetinde katılım bankaları denilen finans kurumları hakkında değerlendirme yapacağımızı söylemiştik. Evet, finans kurumları, yani şimdiki adıyla katılım bankalarının faiz, yani sömürü sistemine alternatif olarak kuruldukları, hissedarlarının önemli kesiminin mümin insanlar olduğu, uygulamalarını güvenilir fıkıhçalara danışarak yaptıkları ve belki de daha önemlisi, elindeki 3-5 kuruş tasarrufunun kapitalizmin çarkları arasında erediğini gören Müslümanlara, bir başka alternatif gösterilemediği için tavsiye ediliyor ve yaşamalarında fayda görülüyor. Ama birçok fasit uygulamalar gördükçe ve daha çok kazanma hırsının Müslümanları da fikren Müslüman olmakla beraber kapitalistleştirdiklerini görebiliyoruz. Bir finans kurumunun hak hukuk tanımayan ne tür uygulamalar içine girmediğini içine girdiğini bilmeyenler yok yoktur. Yani finans kurumları da e, diğer bankalar gibi her türlü e, halka e, sömürü aracı olarak karşılarına çıkmakta ve onları da e, din adına dinin caiz görmediği hususları uygulamaktadır. Bilindiği gibi daha önce adı ihlas olan, kendisi dinin kavramlarını sömürmekten başka bir şey yapmadığı vurgulanan iflas diyebileceğimiz kurumlar, bu tür finans kurumları oluşturarak halkın beddualarını almakta ve fakir fukaranın biriktirdiği paraları yer yer faiz haramdır, biz faizle uğraşmıyoruz diye kendilerine emanet ettiği tasarrufların yer yer üzerine yattığını biliyoruz. Diğerleri, e, Allah faizi üstü kapalı da olsa, açık da olsa e, haram kılmış ve onların gelirlerini mahvedeceğini e, net olarak bildirmiş olduğu için iflas gibi durumlar söz konusu olmasa, ihlas gibi kurumlar onların paralarını iç etmese bile mutlaka farklı yollardan onların paraları gidecektir. Geçen hafta üzerinde durmaya çalıştım. Finans kurumları yerine Müslümanlar kendi paralarını kendileri çalıştırmanın yoluna gitmelidirler. Kendisi bir iş yeri açma imkan ve yeteneğine sahip olmayanlar paralarını kullanarak kendilerine çalışabilecek ortak bulmalılar. Bunları da yapamayanlar çok ortaklı sistemlere e, kar zarar ortağı olarak iştirak edebilmeler deme çalışmıştım geçen hafta. Bugünkü şartlarla meşru ölçülerle çalışan bir kar ortaklığı sistemine Müslümanın parasıyla ortak olması belki e, parası olan kimselerin en uygun çözüm yolu olarak görülebilir, gösterilebilir. Bazılarınca faize karşı olduğu iddia edilen mevcut iktidar faizsiz ticaret ve faizsiz sistem oluşturmak yerine herkesi faize bankalara mecbur eder hale getirdi. Hepimiz biliyoruz. Faizsiz bankacılık daha doğrusu Müslümanların paralarıyla alakalı işlemler yapacak kurumlar oluşturmak yerine Amerika'nın kölesi durumundaki Suud ve Kuveyt gibi ülkelerin din maskesi taktıkları kapitalist finans kurumlarının şubelerini alternatif olarak sundu. Faizden kaçan Müslümanları da faize alıştırdı. Tabii bunlar sürpriz sayılmaz. ılımlı İslam anlayışının Amerikancı din yaklaşımının ekonomideki yansıması da elbette benzer şekilde olacaktır ve öyle oldu. Finans kurumlarında, şimdiki adıyla katılım bankalarında araba, ev, makine alımı gibi e, herhangi bir şeyin e, temin edilmesi için yatılan, yatırılan paralar kar-zarar ortaklığı diye gösterildiği halde hiç de ortak filan olunma söz konusu değildir. Hele mal alan bir kimsenin malı zarar gördüğünde onun zararına ortak olma diye bankaların herhangi bir yükümlülük altına girmesi söz konusu olmaz. Son anda vazgeçmiş olsa alan kimse mal katılım bankasında filan kalmaz, malın yarısını alıp üstlenmezler. Sadece önceden kredi çeken adına parayı satıcı, satıcı firmaya, alan şahıs adına o finans kurumları yatırırlar. Zamanı gelince alacaklarını ortak adı verdikleri müşterilerinden fazlasıyla, yani faiziyle alırlar. Eğer bu kurumların otogalerileri, evleri, fabrikalar için makineleri, aletleri olsaydı, bu katılım bankaları ihtiyaç duyulan bu eşyayı taksitle fazla karla satmış olsaydı o zaman yaptıkları iş caiz olurdu. Ama bilirsiniz ki hiçbir e, katılım bankasının ne yapmış e, yaptırmış olduğu evler ne e, sahip olduğu araba galerileri ve ne diğer ihtiyaç duyulan eşyaları vardır. Böyle bir ticaret yapıyor değillerdir. Dolayısıyla bu e, ticaretle alakalı bir iş olmadığı halde ticarete benzetilmekte Kur'an'da e, e, alışverişin faiz gibi olduğu e, iddia edilen edenlerin e, e, üzerine düşen cezaları insanları da ulaştırmak istenmektedir Evet Mesela araba alacaklar için bu katılım bankaların galerisi olmuş olsaydı, orada çeşitli markalardan arabalar olsaydı, söz gelimi 100 bin liraya aldığı arabayı taksitle bir kimseye 120 bin liraya satmış olsaydı bu finans kurumları buna elbette bir şey diyemezdik, caiz kabul ederdik. Buna kar-zarar ortaklığı filan denilmez, normal ticaret denilirdi o zaman. Ama katılım bankasının ne satışa sunulan arabaları var, ne de alıp sattığı ya da yapıp sattığı daireler. Böyle bir şey alacağın zaman, kendin araştırıp buluyorsun, beğeniyor ve fiyatını araştırıyorsun, anlaşıyorsun. Parasını Katılım Bankası yatırıyor sadece senin yerine. Senin eline kredi vermek yerine, bir zamanda ödenilmek üzere parayı daha yüksek parayla finans kurumları satıyor. Yani faizli işlem yapıyor. Adına faiz demiyorlar sadece. Bir haram farklı bir adla uygulanınca haram olmaktan çıkmaz. Mesela rüşvet de ben sana rüşvet veriyorum demez başkası. Hediye adıyla yerine getirilir bu rüşvetler. Tabi böyle yapılınca rüşvetin hükmü haram olma özelliği çıkmadığı gibi. Günlük hayatta vatandaşa yansıdığı şekliyle, bankalarla, katılım bankaları arasındaki fark şu şekilde ifade edilebilir. Bir kimse ev veya iş yeri için bir makine alacak mesela, ama bunu alacak nakit parası yok ya da param olmadığı için şimdi almaya, kalk, almaya kalkmayayım demesi gerektiği halde öyle de yapmıyor, bunları satın almak istiyor. Önce ifade edelim ki bu kişinin önünde e, birkaç seçenek var. Onlardan birisi e, parası olmadığı için almaktan vazgeçmek. İki para biriktirinceye kadar e, almayı geciktirmek. Üç satın almaktansa ev gibi bir şey ise kira ile yetinmek. E, dördüncüsü akrabasından, eşinden, dostundan e, borç istemek. Beşincisi biraz pahalıya da olsa taksitle e, e, o malı satın almak. Bütün bu seçenekleri geçiyor. Yeterli parası olmadığı halde zaruret kapsamına girmeden mecburi bir ihtiyaç olup olmadığı da tartışılacak bir hususta acele edip mal sahibi olmayı tercih ediyor. Bunun için de bugünkü kapitalist sistemde iki çözüm yolu diye sunulan yollardan birini tercih ediyor. Onlardan biri normal bankalar, birisi de anormal bankalar. Yani finans kurumları denilen katılım bankası. Katılım derken kiminiz niye katılıyorlar? Ee, yani bu katıla katıla gülünecek bir şey midir? Katıla katıla e, faize bulanılacak bir şey midir diye. Yani kar veya zarara katılmak anlamı geliyor güya. I, gösteriş olarak bu. İşte i, bu iki seçenekten birini kullanıyor i, genellikle insanlar. Bankaya gitmiş olsa bir kimse 200 bin liralık bir ev almak istediğini söylese, banka bu kimsenin önce ödeme durumunu araştırır. Yani öyle i, gariban bir kimseye 200 bin lira kredi falan vermez hiçbir banka. I, ya onun I, ipotek altına alınabileceği başka bir evi, bir iş yeri filan olacak veya bankada yüklü parası olacak I, bankadan I, ne alacak? teminat mektubu alacak I, böyle olunca kredi verir ne yapacağını sormaz bankalar I, sadece ne zaman ödeyeceğini sorar I, ödeyeceği zamana göre faizleri bel belirtir şu kadar borç aldın, şu kadar da fazla ödeyeceksin. Bu fazlası, fazlası da faiz der bankalar. Dobra dobra. Evet, ee, yok bunu tercih etmez ee, bir finans kurumuna yani katılım bankasına giderse kişiler, orada e, para ihtiyacı varsa yine bankalar gibi e, öyle garibana kredi falan vermezler. Ee, yani Allah rızası için Müslüman Müslümana yok canım böyle bir şey ee, banka bu katılım da olsa atılım da olsa bir bankadan bahsediyoruz kapitalist kuru devletlerin bir e, sömürü aletlerinden e, sömürü e, araçlarından e, o da diyecek ki e, e, ipotek yapılacak 200 bin lirayı ödemezsen 300 bin lirayı ödemezsen e, daha e, fazla e, e, parayla satılabilecek bir malını göstereceksin veya banka teminatını göstereceksin. O zaman e, banka sormaz ne yapacağını burası sorar. İşi kılıfına uyduracaklar ya ne yapacaksın bu parayla? Sana ne diyemezsin. Güya ortak oluyorsunuz ya ortak ortağa sorar tabii. E, dolayısıyla e, ne yapacaksın? Diyelim ki ev alacağım. E, hangi evi? O Beraber ev alalım, ortak olalım filan böyle bir durum söz konusu değilim. E, finans kurumunun eve ihtiyacı mı var? E, öyle bir derdi yok. Sana para verecek ama işi kılıfına uydurmak için. E, tamam beraber kar zarar ortağıyız. E, o parayı, ev, evi aradın mı e, bilmiyorsan git ara, bul, pazarlık et. O evi e, satın almak için. Ama parasını ben sana vermeyeceğim parasını ben o eve aldığın kuruma veya şahsa vereceğim der diyelim ki 180 bin liraya ev aldıysan 180 bin lirayı sana vermez ona vermiş olur sanki ha sana vermişsin sana vermiş sen ona ödemişsin ha da senin adına o ödemiş iş bu kadar basit formalite sonra ne oldu sen 180 bin lira verdin öderken öderken bankaların faiz konusunda ne kadar müddetle ne kadar faiz alıyorlarsa aynı miktar hatta biraz fazlasıyla diyelim ki öderken 265 bin lira ödenecek bankaya göre o 280 bin lira e, ödemeni ister e, ne bu fazlası fazlası faiz değil e, kar zarar ortağıyız e, o işte onun karşılığı yani sadece ad değişikliği vardır. Faizin adı faiz olarak gündeme gelmez. Kar zarar ortaklığı. Peki ben aldıktan sonra vazgeçtim ben. Yok vazgeçsen de sen ödeyeceksin onu. Banka hiçbir şeye girmez. Dolayısıyla adına böyle kar zarar ortaklığı denilerek... Ee, ne yapar? Aynen bankanın e, uygulamaları söz konusudur. Yani e, bu yapılan iş e, neye tekabül eder? E, vatandaş bunların farkında değil midir? E, farkında olmamak işine geldiği için e, o üç maymunu oynamayı tercih eder. Temelde bankaların yaptığı işten hiçbir farkı yoktur. Sadece adı değişmiştir. Faizi kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Bir insanın parasına veya kıymetli eşyasına ona karşılık başkasına borç verip bu verdiği borç para için hiç riske girmeden daha önceden kesinleşmiş miktardaki parayı almasına faiz almak denir. Ya da değişik bir ifadeyle borç alan kimsenin borçlandığında borç aldığı paraya ek fazla bir ödemede bulunmasının adı faizdir. Bu bankalarda katılımıyla, atılımıyla bütün bankalarda yapılan şey de budur. Dolayısıyla dinimiz istiyor ki Para zenginlerin elinde, bankaların elinde, bankaların arkasındaki sömürücü insanların, Yahudi veya başka insanların elinde dolaşan bir meta olmasın, para tüm topluma yayılsın, kullanılsın, iş yerleri açılsın, ortak işler yapılsın, çalışamayan insanlar iş yeri bulsunlar çalışacak, ve e, rantçılık olmasın, paradan para kazanılmasın, para sömürü aletine dönüşmesin, insanlar paranın kulu olmaya kalkmasın e, ve e, toplum zenginleşsin. Bireyler çokça zenginleşmesin İslam'ın istediği, toplum tümüyle e, orta halli bir hale gelsin, toplum zenginleşsin. Bazı insanlar aşırı para sahibi, bazı insanlar da paradan mahrum olmasın. Din bunu ister. İşte faizcilik ister katılım bankaları ister diğer bankalar vasıtasıyla paranın para kazanmasına ve paranın para karşılığında daha fazla parayla satılmasına yönelik kapitalist sistemin çarklarını döndürürler. İslam zenginliğe karşı değildir ee, ama e, paraya kul olmaya e, karşıdır. Parayla imtihan olacaktır insanlar. İmtihanların biri e, fakirlikle parayla imtihandır. Zenginlikle imtihan fakirlikle imtihandan daha zordur. E, günümüzde e, e, intihar edenlerin, iflas edenlerin ee, önemli bir kesimi bankayla iş yapanlar olduğu gibi e, e, parayla imtihanı kazananların sayıları da çok fazla değildir. Fakirlikle imtihanı insanlar e, daha kolay kazanabilirler düşünülenin aksine ama zenginlikle imtihan e, e, para hırsıyla daha fazla zengin olma anlayışıyla bir e, haram helal demeden kazanılmak ve haram helal demeden harcanılma şeklinde daha zor bir e, imtihandır. Allah böyle e, kazanamayacağımız imtihanlarla bizi imtihan etmesin. E, halkın tabiriyle yaptığı dua e, az verip gezdirmesin, çok verip azdırmasın. Dolayısıyla Allah'ın çok vermesi de bazen bize eee e, sevgisinden dolayı olmayabilir. Peygamberlerin ne kadar malı, parası, mülkü vardı? E, firavunların, Nemrutların neleri vardı? E, Allah indinde değerli olsaydı, onu kafirlere koklatmazdı bile. O yüzden e, e, Rabbimiz kazanabileceğimiz imtihanlarla imtihan etsin inşallah faizsiz e, işlem yaptığını iddia eden bu tür kurumlar aynen bankalar gibi kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi, otomobil kredisi gibi şeyler veriyorlar. E, hatta faiz oranlarına yakın diyeceğim ama birkaç puan üstünde e, ne yapıyorlar? Ödemeler yönüyle daha fazla alıyorlar. Geri ödeme yapmadığınız takdirde e, bekleyecekleri çok kısa bir zaman sonra. Onlar da tavır alıyorlar ve e, aynen faiz uygulamalarındaki fark gibi farkları, vade farkı adıyla e, uyguluyorlar. Hatta e, bir e, denemek için bile yapılabilir. Bir e, katılım bankasına gidin. Çok miktarda paranız olduğunu söyleyin. E, mesela 500 bin lira 1 milyon lira paranız olduğunu söyleyin ve bunu yatırmak istediğinizi ifade edin. Sizinle pazarlığa oturacaklardır. Faiz üzerinde. Adı faiz değil pardon. Kar payı e, üzerinde. Rahat pazarlık edecekler. Hani ticaret de, e, ne kadar kazanılıp kaybedileceği belli değildi. E, o paralar hiçbir zaman e, zarar etmez. Ve aynen bankaların verdiği faiz miktarına yakın, bankalar yüzde 13 verdiyse yüzde 12, yüzde 12 küsür gibi onlar da kar dağıtırlar. Adı faiz değildir. Dolayısıyla zaten kapitalist sistemde devlet güdümüyle oluşturulan kurumlardan bahsediyoruz. Herhalde İslami bir e, sistem uygulandığını söyleyemeyiz ekonomik konusunda, katılım bankaları konusunda da. Evet. E, sevgili kardeşler, e, kimi Müslümanlar bankalardan daha ehven sayarak katılım bankalarını tercih ediyorlar. Bir, katılım bankaları olmasaydı Belki hiç bu tür işlemlere girmeyecekler, belki çokça zengin olmayacaklardı ama haramlara da e, alışmayacaklar, bulaşmayacaklardı. E, katılım bankaları vasıtasıyla Müslümanların faizden kaçan e, az sayıdaki e, kesimlerinin e, yastık altı denilen paralarını e, ne yaptılar? E, faiz sistemine bulaştırdılar. Finans kurumu diye önce kendilerini tanıttılar. Sonra bankalaştı onlar. Her türlü banka işlemlerinin aynısını yapmaya çalıştılar. Olsun Müslümanlar nasıl olsa alıştılar e, paranın sıcaklığına. E, banka olduktan sonra da vazgeçen olmadı. E, ve artık e, günümüzün Müslümanları e, faizi e, haram olarak uygulamaktan da öte faizi helal kabul etmeye başladı. Finans kurumlarına yatırılan e, paranın, oradan alınan gelirin e, gayet doğal, helal olduğunu iddia etti. İşte işin püf noktası buradadır. E, onun için e, finans kurumları, katılım bankaları, diğer bankalardan daha ehven, daha hafif günahı olan birer kurum değildir tam tersine Kur'an'da esas ebedi cehennemlik olarak ifade edilen e, faiz alışveriş gibidir, ticaret gibidir diyenlerin e, ebedi cehennemlik olduğu ve onların şeytan çarpmış gibi e, ayağa kalkacakları öyle yaşayacakları ifade edilen kesimdir bunlar faiz haram dediği halde bankadan faizle işlem yapanlar normal günaha girerler. Bir haramın karşılığında bir vebale girerler. Ama finans kurumlarında işlem yapan, yaptıran kimseler sadece banka faizi gibi bir haramla yetinmiş olmazlar. Allah'ı haşa kandırmaya kalkmanın getirdiği vebali yüklenirler. Hatırlar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de cumartesi yasağını çiğneyenlerin maymuna dönüştürüldüğü ifade edilir. Bugünkü halka, hele katılım bankalarını normal gören halka şöyle bir soru sorulsa, Allah bir toplumun cumartesi günü balık tutmalarını yasaklamış, iş yapmalarını yasaklamış. Cumartesi günü balık tutanlar var, bir de Allah'ın yasağından dolayı cumartesi balık tutmayıp da cuma günü ağ atıp cumartesi günü hiç avlanmayan pazar günü attığı ağı toplayıp da balıklarını pazar günü toplayan e, insanlar hangisi daha ehvendir desek bugünün işte zihni bulanık insanları e, cumartesi günü Allah haram kılmış onu yapanlar tabii ki kötü bir iş yapmıştır ötekiler bak cumartesi yasağına uymamış şey yasağına dikkat etmiş cuma günü ağını atmış pazar günü de ağı toplamış Tabii ki bu daha ehvendir daha hafiftir hatta günah bile değildir diyecekler Allah ne diyor cumartesi av yasağını iş çiğneyenler günaha girdiler onları üzerinde durmuyor Esas, esas cumartesi ashabı denilen cuma gününden ağı atıp pazar günü ağı alanlar haşa Allah'ı kandırmaya kalktıkları için dinde hile yaptıkları için e, e, kuralları tümüyle kendi kafalarına göre değiştirip Allah'ın da böyle bir hileyi normal göreceğini düşündükleri için Allah'ı aldatmaya kalktıkları için onlara Başkalarına vermediği ibretlik bir ceza veriyor, onları maymuna çeviriyor. Maymun, hayvan, iradesiz bir varlıktır. Ee, i̇nsana irade verilmiş, bu iradesini e, Allah'ın istediği e, şekilde uygulamayanları ve Allah'ı kandırmaya kalkanları taklitçi maymunlara çeviriyor Allah. Veya maymun karakteri, hayvan karakterine dönüştürüyor. Bugün faizcileri e, biz e, şeklen insan olarak görüyorsak, onlar e, şeytan çarpmış gibi insanlardır. Onlar karakter itibariyle hayvanlaşmış, maymunlaşmış, cünyevileşerek tümüyle e, Allah'ın yarattığı güzelliğin dışına çıkmış insanlardır veya insan olmayan, insan görünümündekilerdir. Şimdi, Cumartesi ashabı konusundaki durum gibi e, helal olan e, bir konuyu e, değil, e, aynen faiz olan bir, e, alım, e, bir alışverişi ne, alışveriş demeyelim, aynen faiz durumundaki bir bankayla işlemi katılım bankası vasıtasıyla adına faiz denilmediği için cumartesi ashabının yaptığı gibi bu kar ortaklığıdır bu alışveriştir e, diye bu haramı helal gören ve Allah'ın bildiği aynen faiz işleminde olan uygulamaları yapan kimselerin durumu cumartesi ashabına Cumartesi asabını ashabı teşkil eden Yahudilere, dünyevileşmiş Yahudilere benzemektedir. O yüzden katılım bankaları ehven filan değildir. E, faiz, diyelim ki bir Müslüman e, bir ihtiyacı oldu ve günah işleyerek e, bankadan para aldı. Ve o kimse haram olduğunu bilir mi bir Müslüman? bankadan aldığı faizin onu haram olarak bilir mümkün ki tövbesini yapar günah işlediğini kabul eder ama nice müslüman benzer uygulamayı finans kurumundan yapıyor niye tövbe etsin canım haram işlemedi ki faiz filan değil ki tövbe etmeyeceği gibi haramı da haram kabul etmez haramı helal kabul eden kimsenin hükmünün ne olduğunu sizler de bilirsiniz Rabbim bu tür hileli yollara başvurmayan, düzenin Müslümanları oyuna getirdiği, haramları helallaştırdığı, fa ama faiz şey faizi e helal gibi gösterdiği şekilde, sinayi bile e meşru hale getirdiği, yasal olarak gördüğü ve her türlü kumardan içkiye Allah'ın haramlarını e normal, mubah gibi uygulattığı bir durumda, Müslümanlar düzeni de iyi tanımalı, düzenin oyunlarını da iyi bilmelidirler. İslam faizi, faizin azını da çoğunu da hile ile ve üstü örtülü olanı da, açık olanı da hepsini haram kılmıştır. Müslümanlar ölmek üzere gibi zaruret dışında faizle kar payı adı verilse de faiz benzeri uygulamalarla iş yapamaz. Karzı Hasan denilen karşılıksız, daha doğrusu karşılığını ahirette Allah'ın vereceği şekilde borç verme işlemini yeniden ihya etmeye çalışırlar. İnşallah önümüzdeki hafta Karzı Hasan konusunu, Müslümanların birbirlerine borç verme gerekliliğini gündeme getirmeye çalışacağım. Faizin her türlüsünden kaçan, parayla imtihanını kazanmak için gayret eden Müslümanlara selam olsun. Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam Kelamullahil melikil aziz il allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemi o leh ve ansı tu lehallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim اِنَّتْ دِينَ عِنْدَ اللّٰهِ